Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Sayın dinleyicilerimiz Hepinize merhabalar diyorum. 94.9 açık radyodayız. Bugün bir konumuz var. Sadece Başlı Belen'le beraber bir süredir yayın yapıyorduk. Bugünkü konumuz Profesör Doktor Fatih Selamı Mahmutoğlu hocamız. Kendisi ceza hukuku profesörü. Herkes konuştu bu kaşıkçı meselesini. Biz de değişik ceza hukukçularının ve siyaset bilimcilerin ve uluslararası Hukukçuların farklı farklı değerlendirmelerini dinleyince Özellikle ceza hukukçularının birbiriyle çeşitli değerlendirmeleri olunca Bu konuda uzmanlığını bildiğimiz hocamıza danışmak istedik Mahmutoğlu hocamızın gözünden acaba süreç nasıl değerlendirilmeli onu merak ediyoruz Ama ondan önce Cemal Kaşıkçı meselesine ilgili bir iki minik bilgi vermek istiyorum Ben hepimizin bildiği gibi 2 Ekim 2018'de İstanbul konsolosluğuna, Surdaribistan konsolosluğuna giriyor, baş konsolosluğa giriyor hı hı. beyefendi. Ve nişanlısına saat 17'ye kadar çıkmazsam e, gerekli yerlere e, ihbarda bulun diyor. Ve sonrasında siyasiler tarafından zaman zaman çelişik, zaman zaman sessizlikte ee, dolu ee, tepkiler verildi. Ee, yapılan açıklamalarda çelişkiler vardı. Ben programa gelirken Cemal Kaşıkçı kim, niçin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştür? Bir siyasi yanı var yoksa bir kaza mı tabii onu da henüz bilmiyoruz. Onu merak <gülüyor> ettim. Bakıldığında e, siyasi bir kimlik ve e, elimde e, Taner Cumhur Hocamızın bir gün ekinde yayımladığı yayımlanan bir değerlendirme yazısı var. Aslında kişinin uluslararası hukukla ilgili bir gazeteci olan kişinin ilgisini de e, ortaya koyuyor e, şimdi e, Kaşıkçı'nın ile il, ilişkisi olduğu söyleniyor e, Afgan Mücahitler e, Sovyetler Birliği'ne karşı savaşırken o da onlara sempati duyuyor gençliğinde onların davalarını destekliyor hatta ile 1987 yılında e, iki defa ilk 1980 iki defa söyleşileri var birden fazla söyleşisi var ee, radikal İslamcılara maddi yardım yaptığı bile söyleniyor bu gazetecinin. O da hayır ben e, İslamcıları şiddet eylemlerinden uzaklaştırmaya çalışıyorum. Sadece gazetecilik başarısıdır yaptıklarım diyor. Sonra Peter Bergen isimli e, bir yazarın... Tanıdığım Binledin isimli kitabında da el çok Müslüman kardeşlere sempatür duyduğu Kaşıkçı'nın söyleniyor. Uzatmayayım. Sonunda e, önce Bin ile flört ederken El-Kaide yandaşlığından çok Sovyet düşmanı olduğuna ilişkinde e, gazeteci camiasında bu kişinin e, hakkında yapılan değerlendirmeler var. E, sonra Trump'ın başkan olmasıyla beraber de bu kişinin e, başına gelenlerle ilgili süreç hızlanıyor. Trump'ın başkan olmasına güya Suriyalıların en çok sevindiğini iddia ediyor Washington Post Ortadoğu muhabiri bir hanımefendi ve sonrasında Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan ülkesiyle arasında Mesafe girdiği söyleniyor Çünkü Trump'ın İslam düşmanlığı kadar Putin dostluğunu da Tehlikeli buluyor Kaşıkçı Ve ülkesi 2017'de Amerika'ya sığınıyor Washington Post'a yazmaya başlıyor Ve ülkesinin Hakkında eleştiren Şimdiki prens hakkında eleştiriler Yazılar yazmaya başlıyor ee, ve en önemlisi de e, hocamızın, e, Timur hocamızın yaptığı değerlendirmeye göre bir Arap cephesi kuruluyor. Pompeo tarafından e, Eylül ayında Arap ülkeleri ziyaret ediliyor ve Arap Natosu denen yeni bir büyük yapının kurulduğu söyleniyor. Ve kimse Suudi Arabistan'la bu anlamda kötü geçinmek de istemiyor ve Suudi Arabistan'ın bu yeni Arap Natosu'na e, bir takım paralar vermesi, sübvansiyonlar yapması söz konusu ve e, Suudi Arabistan, Türkiye'yi, ee, ve Katar'ı aslında Müslüman kardeşlerin sempatizanı olmakla suçluyor bu cinayet üzerinden. Yani tabi cinayet diyoruz hukuksuz olarak henüz daha ceset ortada yok ama e, yapılan siyasi açıklamalardan bunları anla, anlıyoruz. Şimdi ortada e, ceset or yok ama yapılan bir takım arama işlemleri var ve ...kamuoyuna medya üzerinden ve siyasilerin yaptığı açıklamalar üzerinden... ...bu kişinin baş konsoloslukta öldürüldüğüne ilişkin bir bilgi verildi. Artık bugün dünyadaki herkes... Kaşıkçı'nın orada öldürüldüğünü düşünüyor. Nasıl öldürüldüğünü henüz bilmiyoruz. Yargılama yapılmadı. Ben dinleyicilerimizin sürecin hukuki değerlendirmesini sizin bakış açınızda, sizin değerlendirmenizde yapabilmesi için size böyle minik minik birkaç soru sormak istiyorum hocam. Özür dilerim uzun bir görüş oldu. İsterseniz en basit soruyla başlayalım. Türkiye'de bir <gülüyor> suç işlendiğinde. Ee, ne yapılır? E nasıl yargılanır? Kim yargılar? Kim yargılar? Hangi kanun uygulanır? Sonrasında bu kişi yabancı olduğunda ne olur? Bu kuralın istisnaları nelerdir? Daha sonra da bir diplomat söz konusu olduğunda neler yapılır? Konsoloslukla diplomatlık arasındaki farklar nelerdir? Bunları sizinle konuşmak istiyorum. Ee, sonra yeni gelen haberler var. Zamanımız olursa onları da birlikte değerlendiririz. Türkiye'de işlendiğini zannettiğimiz bir cinayet var. Şimdi genel kural nedir? Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten hem Türkiye açısından hem hukuki ve siyasi açıdan ilginç bir olayla karşı karşıya bulunduk. Ben de işin doğrusu sizin şu anlattıklarınızı çoğunu bilmiyordum. Bu vesileyle de işin diğer yönüne ilişkin bir ön bilgi sahibi olduk. Şüphesiz burada yapacağımız konuşmalar bizim şahsi görüşlerimizdir. Bizi bağlayacaktır. Ama önemli olan burada hukuki değerlendirmenin Ceza hukuk açısından ve yargılama hukuk açısından e, bizim gözümüzde ne olduğunu ortaya koyabilme çabasıdır bu. Hı hı. Önce e, soru hani bir suç işlendiğinde ne olur sorusu üzerine çok basitçe gitmemiz gerekirse. Aslında hukuk devletlerindeki bildiğimiz eşitlik kuralı hı hı. bir suç işlendiğinde ceza yargılamasına ilişkin süjeler o suçun üzerine gider ve hiçbir ayrıcalık tanımaksızın herkesi yargılar. Hı hı. Ana kural budur. Ama tarihsel süreç içerisinde öyle kişiler, öyle konumlar ortaya çıkmıştır ki bu söylediğimiz ana prensipten Hı -hı. haklı gerekçelerle zaman zaman ayrılmalar olmuştur. Hı -hı. Belki kamuoyunun e, çok daha rahat anlayabileceği bir dille konuşacak olursak söz gelimi milletvekilleri Hı -hı. bu grupta ilk akla gelendir. Milletvekillerine ilişkin bu temel prensibin nedeni de görevlerini gereği gibi yapabilmeleridir. Burada hatta e, bazı ayrımlar yapılır. Bu ayrımlar biraz sonra söyleyeceğim. Diplomatik dokunulmazlık bağlamında da önem arz edebilir. E, bir mutlak dokunulmazlık alanları tanınır milletvekilleri. O alanda milletvekilleri kişisel... Meclis faaliyetleriyle ilgili düşünce ve oy ve sözlerinden dolayı asla yargılanamazlar. Hı hı. Aslında bunlar zaman zaman içeriksel olarak hakaretamiz hamriz beyanlar da olsa e, suç teşkil eden bu davranışlarından dolayı yargılama yapılamaz. Milletvekilleri bundan vazgeçemezdi. Ama başka bir suç işlediklerinde sistem hemen farklılaşır, daha nispi bir alan ortaya çıkar. Çıkan bu alanda da milletvekilinin dokunmazlığı kaldırılır. Evet, kürsüdeyken evet. mutlak dokunulmazlık. Evet, e, bu bilinen bir durumdur. E, diğer bir grup e, hemen aklımıza gelen asker kişilerdir. Evet. Asker kişilerle ilgili bizim özellikle Kuzey Atlantik Sözleşmesi'nde buna ilişkin hükümler vardır. Cumhurbaşkanlığına ilişkin makam itibariyle dokunulmazlık bu grup içerisindedir. E, Bizde sistem e, en son başkanlık sistemine dönüşümle birlikte bazı farklılıklar olmuştur e, ama... Demin söylediğim kişi bakımından uygulamaya ilişkin istisnalar arasında bu da vardır. Hı hı. Dördüncü ana grup ise diplomatik dokunulmazlıktır. Hı hı. Diplomatik dokunulmazlıkta esas olan fikir şudur. Hı hı. Aslında gönderen devletle kabul eden devlet arasındaki ilişkide oraya ülkeyi temsil eden kişiler görevlerini gereği gibi yapabilsinler. Hı hı. Adli ve idari bir takibata uğramaz. Şimdi kurallar böyle konulduğu zaman aslında eh, pek de yadırganacak bir şey yok. Ama bugün ele alacağımız konu çerçevesinde durum ortaya çıkınca evet. aslında biraz sonra sizin satır arası sorduğunuz diplomatik dokunulmazlıktaki kategoriler bakımından da belki Hı. uluslararası toplumda yeni tavırlar almak mecburiyetinde kalacaktır. Bu tür cinayetler söz konusu olduğunda. Biz e, belki hani sorunuzu açmak bakımından söyleyeyim diplomatik dokunulmazlıkları aslında... Bir taraftan diplomatlar, Hı -hı. diğer taraftan da konsolosluğun faaliyeti olarak ikili bir ayrıma tabi tutabiliriz. Evet. Bu ayrım içerisinde demin milletvekilleri bakımından söylediğim durum aslında Hı -hı. burada da karşımıza çıkmaktadır. 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi diplomatları sayıyor şununla şu şu kişiler. Hı -hı. Diplomatlarla konsolosluk arasındaki hemen fonksiyonel farkı da şöyle ortaya koymak gerekir. Aslında... Sırayı değiştirerek söyleyeyim konsolosluklar hı hı. ülke vatandaşlarının ticari ve hukuki çıkarlarını korurlar. Evet. Diplomatlar ise daha üst seviyedeki hukuki ve siyasi hem bir otoritedir, temsil kabiliyeti çoktur, hem hukuki çıkarları, müzakereleri yönetirler vesaire. Dolayısıyla diplomatlar bakımından koruma alanının daha sık olması anlaşılabilir. Viyana Sözleşmesi'ne baktığımızda ortaya şu çıkmaktadır. Diplomatların mutlak bir dokunulmazlığı vardır. Evet. Dolayısıyla bugün eğer bu bir büyük elçilikte işlenen cinayet olsaydı... Bugün sizinle konuşacağımız bir şey yoktu. Evet, şahsiye dokunulmazlığı var. Evet, yani bu ailelere kadar sirayet evet. eden evet. çok geniş bir alandır. Din gölüğü, buna ilişkin Doktor Hukuk müşavirim evet, buna müşavir ilişkin hocam, orada e, fikrimi saymış. daha sonra sorarsanız da söylemek <gülüyor> isterim. Bu ve benzeri olaylarda diplomatik dokunulmazlığın amacıyla bağdaşmayan bu mutlak alan bu olaylarla birlikte yeniden sorgulanmalıdır. Daralmalıdır mı diyorsunuz? Tabii ki. Yani bu kabul edilebilir bir şey değildir. Evet. Çünkü bizim Evlak burada esas da. olan bir görev meselesidir. Evet. Bu görevin hatta kişisel suçlar bakımından da ayrıcalıklar tanınabilir. Ama şöyle düşünün örnekle, örnek vermek bazen nezaket kurallarına aykırı olabilir ama örnek örnektir. Bir büyük elçinin söz gelimi, sokak ortasında bir cinayet işlediğini düşünelim. Göreviyle hiç o ilgisi olmayan bir şey. Evet. ve Türk makamlarının bir şey yapamaması veya bunu bizim Türk makamlarıyla sınırlamayalım. Her ülkenin bu konuda bir pozisyon alamaması doğru bir Sözleşme mantığı değildir. Devletin egemenlik alanıyla Evet ama bugün konumuz mu? bu değil. Evet, konumuz bu değil. değil bugün evet, bugün kişiler. konumuz bu değil. Bugün konumuz konsolosluklar bakımından durum ne olacaktır? Evet. Ben isterseniz durayım siz devam edin. Ben ya, de size... Hocam iyi gidiyorsunuz. Yani Sonuç olarak e, kural olarak e, Türk Ceza Kanunu'nun 8. maddesi de onu söylüyor. Yer bakımından e, devletin yetkisini belirliyor. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde işlenen suçlarda Türk Ceza Kanunu Hı. ve yürürlükte olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği kanunlar üzerinden Türkiye mahkemeleri yetkilidir, görevlidir. Bir de ne vardır? Türkiye'de işlenip de başka ülkede yargılanan kişiler Türkiye'ye geldiklerinde yeniden yargılanırlar. Kural bu. Şimdi diplomatlar Büyükelçilik düzeyinde istisna taşıyorlar ama konsolos diplomat dil konsolosluklar bir takım yaşamla ilgili kişilerin yabancı ülkelerdeki yaşamları ile ilgili pasaport vesaire giriş çıkış işlemlerini düzenliyor ve farklı Şimdi bu iki fark hiç dikkate alınmadı uygulamada Bakın bugün Çavuşoğlu bir açıklama yapmış Diyor ki ee, uluslararası mahkemeye taşımayacağız diyor asıl başluku programın sonunda, on, sonunda ondan da bahsedeceğim Burası Suderbistan toprağıdır diyor. Şimdi size onu sormak istiyorum. Burası büyük olsaydı. Ee, bir san toprağı olacak mıydı yoksa ister konsolosluk olsun ister büyük elçilik olsun yine burası Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları yani ülke dışılık yok ama dokunulmazlık var diyecektik. Yani sizin deminki sözlerinizden şunu anlıyorum eğer burası Ankara'daki büyük elçilik olsaydı mutlak bir dokunulmazlık olacaktı ve oradaki görevlilerde hiçbir şekilde muhakeme edilmeyeceklerdi Türkiye'de hı hı. ama burası bir konsolosluk. Olaya, e, olay üzerinden yine değerlendirme yapmaya başlayalım. Burası bir konsolosluk olduğu için acaba konsolosun kişisel dokunulmazlığı var mı? İstisnası var mı? Çünkü o bir başka sözleşme. Büyükelçiliğin sözleşmesi 61 tarihli Viyana Sözleşmesi. Konsolosun ise 63 tarihli e, sözleşmesi. O Viyana Sözleşmesi. Eğer konsolos Türkiye'de suç işlerse, şimdi bizzat mı işledi, azmettirdi mi, delil mi kararçı onu da bilmiyoruz henüz. Ama konsoloslukta işlenen bir suç var. Bir konsolosluğu mahal olarak, yer olarak değerlendirelim. Bir de konsolosluğun bizzat kendisini ve orada çalışanlar olarak değerlendirelim. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii e, devletler umumi hukukunun kavramları bakımından e, dikkatli konuşmakta fayda var. Hı hı. Benim demin yapmış olduğum ayrımda kendi kişisel görüşüm, e, Büyükelçilikler bakımından e, bakan beyin söylediğini, bir ölçüde katılabiliriz. Çünkü Hı. bu mutlak bir dokunulmazlık alanı. Altyazı ama öyle. ama konsolosluklar bakımından bu görüşün doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet. Eğer doğru olsaydı bizim hiçbir şekilde burada bir yargılama yapamamamız gerekirdi. Değil Biraz mi? sonra konuşacağımız zaten hani yargılama yapabilme imkanının olduğu yerde evet. aslında bu alanın nispi olduğu görülmektedir. Hı. Ama konsolosluk söz konusu olduğunda hukuk ...dünyası şöyle çalışamaz... ...aa sıradan bir yurttaşın işlediği bir suç gibi de davranamazsınız... Tabii. ...onun bağış imtiyazları vardır... Hı hı. ...dokunulmazlıkları vardır... ...ama bunlar mutlak değildir... ...belki hı hı. sonucu hemen söylemek doğru değil ama... ...biz Türk yargısı olarak buraya pozisyon alabiliriz... Hı hı. ...aldığımız bu pozisyonu da ceza yargılaması tamamlayıp... ...bu kişileri cezalandırabiliriz... ...şimdi durum böyle olunca... Evet. ...buna... Onların toprağa anlamında bir anlam yüklemenin ben hukuken yani çok isabetli olduğunu düşünmüyorum. Evet. Zaten bakan da Viyana Sözleşmesi'ne göre Türk hukukuna, hukukuna göre yönetilmeli diyor. E nasıl olacak? Çelişkili hem diyor burası Suudi Arabistan toprağı hem de diyor ki Türkiye'ye göre. Şimdi şöyle e, desek mi? Mahal önemli. Konsoloslukta hı hı. işlendiği iddialanan bir e, suç şüphesiyle karşı karşıyayız. Ceset ortada yok. Kişi de ortada yok ama. ikrarlar var, itiraflar var, açıklamalar var. Şimdi İstanbul Başkonsolosu konsolosluk binasında işlenen bir suçla ilgili... ...ne durumdadır? Bina mı dokunulmazdır? Kişi mi dokunulmazdır? Hmm. Neler yapılabilir? İsterseniz... Şimdi şöyle gidelim isterseniz... ...bir kere e, konsolosluklar... ...söz konusu olduğunda... ...kriteri nasıl koymalıyız? Hı hı. İlk ortaya koymamız gereken... ...kriter, işlenen, işlenmiş olduğu... ...iddia edilen suçun... ...görev suçu mu değil mi ayrımını yapmamız Birinci ayrım bu? bu. Bu ayrımı yapmazsak... Hı hı. ...doğru ilerleyemeyiz. Hı hı. Eğer görev suçu kapsamında ise... Burada bir dokunulmaz alan karşımıza mutlak olarak çıkıyor. Tabii görev suçu ne olabilir yani mesela? Yani söz gelimi burada hani yine evet. örnekler ceza hukukunda sevimsiz ama diyelim ki vize uzatımı ile ilgili evet. bir rüşvet ilişkisi. Evet. Yani bir görev kapsamı içerisinde. Yani bu alanlara girildiği andan itibaren bizim burada yargılama hakkımızın olmadığını söylememiz gerekir. Evet. Şimdi Öyleyse görev bağlantısı dışında bir suç işlendiğinde durum ne olacak? Evet. Tam soru bu. Evet. Burada e, bu bizlere nakledilen talihsiz olayla karşı karşıyayız ve çok büyük bir olasılıkla içeri girdiği kanıtlanan, çıktığı kanıtlanamayan, evet. cesedi bulunamayan bir kişinin adli soruşturmasında e, bir görev bağlantısının olmadığı çok açık. Evet. Öldürme görev suçuna dahil evet, evet. olamaz. Şimdi bir de e, konuşurken şu ayrıntıyı da e, dik, yani dikkat etmek gerekir. Ben de size e, bu konuşma toplantı öncesinde söylemiştim. Bir de televizyon ekranlarından izledik. Dışarıdan gelenler var. Sayısının 15 olduğu söyleşiyor. Evet. Şimdi bir kere onların hani e, buradaki konumlarını ben bilmiyorum ama... ...belki kabaca söyleyebiliriz. Gelenlerin tamamının ya da önemli bir kısmının Hı -hı. aslında... ...konsoloslukta görevli olmadığını Olmayan. da söyleyebiliriz. Şimdi öyle olunca zaten tartışmamız onlar üzerinden yapılmamalıdır. Değil mi? <gülüyor> Tabii. İçer... Onların zaten bu sıfatı olmadığından dolayı... Hı -hı. ...bir dokunulmazlık tartışması zaten yapamayız onlarla ilgili. Evet. Yani bundan şöyle bir anlam çıkartabiliriz. Hı -hı. Ee, bir yabancının Hı -hı. Türkiye'de işlemiş olduğu bir suç karşısında... Adli makamlar neler yapabilir? Neler yapabilir. Dolayısıyla evet. burada ceza muhakemesi kanundaki hangi imkanlarımız varsa bu imkanların tamamını kullanabilir bu kişiler bakımında. Hı hı. Buraya kadar bir sorun yok. Peki iştirak halinde işlendiği düşünüldüğünde yine de somut olaya kişiler üzerinden girmeyelim de konsoloslukta görevli olduğunu düşündüğümüz kişilerin de bu olaya katıldığını düşündüğünde artık ceza yargılamasında... ...neler yapılabilir... ...neler yapılamaz... Evet. ...belki bunun üzerinden konuşmayı devam ettirmekte de fayda var... ...konsoloslukta gitti evet, bu arada... Şimdi, ee, evet. ...onlara ilişkinde konuşuyoruz... Evet. Evet. ...şimdi... Ee, ...maddeleri söylemek önemli değil de... ...belki okuyucular... Ee, hayet, ...izlemek isteyebilirler... Kesinlikle. ...o nedenle maddeleri söylüyorum... ...yok da konuşurken hiç sevmem... ...aldığım notlar arasında var... ...sözleşmenin 42. maddesi var... Hı hı. ...42. madde şöyle... Konsolosluk memurlarının kişisel dokunulmazlığı sözleşmenin 42. maddesinde düzenlenmiş olup bu kişiler ancak ağır bir suç halinde ve yetkili adli kolluk makamı kararıyla tutuklanabilir ve gözaltına alınabilir. Şimdi bunu okuduğumuz zaman hı hı. Türk hukuku bakımından bir kere içeriğinin doğru kavranması gerekir. Hı hı. Demek ki sözleşme kişisel suçlar bakımından hı hı. ağır suç diye bir kavram kullanıyor. Şimdi evet. bu ağır suç kavramı Neden? bir kere Türk hukukunda doğrudan ka karşılığı olan bir kavram değil. Evet. Çünkü ağır suç ağır diye biz suç. bir terminolojide bu kullanmıyoruz. Evet. Biz ağır cezayı gerektiren suçlar kavramını kullanıyoruz. Ama evet. ağır suç nedir? Bunun listesini yapmaya kalksanız belki çok uzayabilir de. Evet. Bir de bunun da bir relatif tarafı var. Hı hı. Burada e, doğru olan şudur tahmin ediyorum. Hı hı. Taraflar bunu belirleyebilir sözleşmelerle ağır suçları eğer belirlemedilerse bu olay bakımından söylüyorum Hı -hı. Türk ceza hukuku sisteminden yola çıkılmalıdır. Hı -hı. O zaman da biz bu şunu söyleyebiliriz bizim bakımızdan ağır cezayı gerektiren suçlar Hı -hı. ilgili kanun gereğince 10 yılı aşkın olan suçlar Hı -hı. ya da 10 yılın altında olmakla birlikte tek tek sayılan bazı evet, suçlar. Suç yani bunu böyle gör. Şimdi kanun... bu olay bakımından Hı -hı yani toplumda hemen kabul görecek çok ağır bir ihlal oldu açık. Evet. Öyleyse bu koşul gerçekleşmiştir. Bu koşulun ge ağır cezayı gerektiren bir suç. Bu koşulun gerçekleştiği yerde hı hı. biz şimdi 43. madde üzerinde şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Tutuklanabilirler, gözaltına alınabilirler. Dolayısıyla adli makamlarımız bu bilgiye, şüpheye sahip olduğu, kuvvetli şüpheye sahip olduktan sonra hı hı. Olayla ilgili herkesi hı hı. gözaltına alabilirler ve tutuklayabilirler. Peki soru şöyle gelebilir. Nasıl ya bunlar mı? işte dışarıya gidiyorlar geliyorlar. Hı hı. Acaba yurt dışına çıkış yasağı konulabilir Diplomat olduğu için bu soruyu bilinçli olarak soruyorum. Ben hı hı. de yani sizinle biraz daha tartışmaya bir anlam kazansın hı hı. diye soruyorum. Hı hı. Bence hiç tereddüt etmemek gerekir. Şu nedenle hiç tereddüt etmemek gerekir. Hı hı. Tutuklama zaten... Çok ağır bir koruma tedbiridir. Hı hı. Bunun daha ölçülü olduğu ve hepimizin zaman zaman avukatlık hı. hukukunda talep ettiğimiz şey ya bu ağır ölçülü durumda onun alternatifi olan adli kontrolü olan yurt dışına çıkış yasağı konsun talepleri hep vardır. Hı hı. Dolayısıyla tutuklamaya karar verebilecek bir makam haydi haydi yurt dışı yasağını koymalıdır, koyabilmelidir düşüncesindeyim. Peki hocam nasıl tutuklayacak? Çünkü konsolosluk binalarının e, bir dokunulmazlığı var mı yok mu? Suç konsolosluk binasının içinde işlendi. Evet. Yani Türk, Türkiye'de görevli polis, Türk polisi zorla mı girecek konsolosluğa? Şimdi şöyle burada <gülüyor> mi? E, şöyle bu hakikaten yazılımda da bir küçük tereddüt oluşuyor ama hı hı. E, burada da bir e, ilgili maddeyi söyleyeyim e, 31. 31 e. madde üzerinden ee, bu 61 şöyle ana şey ama sözleşmesi için o. 63. Di Diplomatik. Orada Yok. da mı 31? İkisi de 31 demek ki. Ben de yanlış söylemeyeyim. Bakarak konuşmak daha iyi olacak. Ha, 31 evet. Şimdi şöyle Konsolosluk binalarının bu maddede öngörülen İkisinde ölçüde dokunulmazlıkları vardır diyor. Evet. Demek ki bir demin söyledik ya. Evet. Yani sıradan bir adli vaka gibi bakamayız dediğimiz durum burada karşımıza çıkıyor. Vardır. Hı -hı. Peki, e, istisna nasıl olabilir? İkinci fıkıda şöyle bir düzenleme var. Ben bunu nasıl değerlendirdiğimi söyleyeceğim size. <gülüyor> Kabul eden devlet makamları, konsolosluk şefinin, onun tarafından tayin edilmiş kimsenin veya gönderen devletin diplomatik temsilinin şefinin izni dışında, <gülüyor> muvaffakatı demiş, konsolosluk binalarının... ...münhasıran konsolosluk işleri için kullanılan kısmına giremezler. Şimdi demek ki bir kere konsoloslukların belli faaliyetlerinin olduğu yerler, arşivler, belgeler... ...bunlar diplomatik olarak korunuyor. Dokunulmaz. Dokunulmaz. Şimdi dolayısıyla hı hı. biz bir yere arama yapmaya gireceğimiz zaman bu kurala uymak mecburiyetindeyiz. Evet. İkinci soru şu, izin gerekir diyor. Hı hı. Şimdi bu izin gerekmesi yani gerekmediği zaman ne olur sorusunu daha doğrusu izin verilmediği zaman nasıl davranılması gerektiği sorusunu gündeme getiriyor burada benim şahsi görüşüm demin söylediğim mantıkla aslında biraz hani diplomatik ilişkiler bakımından daha ağır bir sonuç gibi görünebilir ama şimdi bir sözleşme buna açıkça böyle diyor şimdi biz bunu Birden hani ortadan kaldırdığını ifade etmemiz amaca aykırı olabilir. Hı hı. Ee, bu tartışma sözleşmenin bu metin içerisindeki anlatımın nedeniyle biraz açıkta kalıyor. Evet. Dikkat ederseniz uygulamamız da şöyle oldu. Ee, evet bir 16 gün herhalde olay tarihinden sonuna geçti. Evet 15 gün sessiz ee, kalın Ve evet. izin, sessiz izin verildikten sonra girildi. Evet. Yani dolayısıyla 33. maddenin daha doğrusu 31. maddenin Madde. ikinci fıkrası e, sanki e, bu anlamda yani iznin gerekliliği şeklinde evet. e, değerlendiriliyor. Evet. E, çünkü bu... yangın, deprem, sel yoksa aynı FVSK evet. 20 gibi evet. kendinden giremiyor evet. dediğiniz gibi izin. Ve izin verildiğinde de yine pekala şuraya girme çünkü benim orada arşivim var diyebilecek. Ee, şeyde bu televizyonlarda her akşam konuşmalar yapılıyor. Girer diyenler de oldu. Siz Hı -hı. farklı i̇şte ben doğrusu biraz bu evet. metinden dolayı hani şöyle bir cümleyi doğrusu beklerdim. Ee, hani ağır ceza, daha doğrusu ağır bir suç işlenmesi halinde Hı -hı. izne gerek yoktur diye bir Açık düzenleme daha doğru olurmuş. Evet, ama öyle bir şey yazmıyor. Yok yazmıyor. Evet, tereddütüm, tersi, tereddütüm onun nedeniyle. Diplomatik dokunulmazlığı evet. koruyan bir evet, zihniyetle. Evet. E Bunu e aslında bir sonraki madde fıkrada da e destekleyen şeyler var. E Hı. Mesela e el koymaya konu teşkil edemeyecek eşyalardan bahsediliyor. Evet. Hı -hı. Mesela konsolosluk binaları, Hı -hı. mobilyaları, Hı -hı. malları, ulaşım araçları hiçbir çeşit el koymaya konu teşkil etmez diyor. Evet. Yani şimdi dolayısıyla burada bir alan var ki bu alan özel olarak imtiyazlı. Hı hı. Bu imtiyazlı alana da izinle girmek gerekliliği sözleşmeden çıkıyor. Evet yani arama yapılabilir izin verilirse evet. orada delil elde edilebilir, delil muhafaza altına alınabilir ama konsolosluğun malı ve e, diplomatik belgeleri... Yine e, bu anlamda korunacaktır, el konulamayacaktır diye anlıyorum ben bu söylediğinizi. Evet, e, yani e, bunu çok açıkça yani sözleşme metninde görüyoruz. Hı hı. O nedenle de yani... O zaman hocam bir müzik arası vermeden şöyle toparlayabilir miyiz? İstanbul Başkonsolosu eğer İstiklal Caddesi'nde yürürken bir suç işleseydi... Ve görevle ilgisi olmaması muhtemel Sırklar Caddesi'nde işlediği suçun pekala kendi ağır cezalık bir suç olması koşuluyla pekala Türkiye'de e, başsavcuklar kendisi hakkında herhangi bir izne tabi olmadan soruşturma başlatabilir ve koşulları varsa gözaltına alma tutuklama gibi e, işlemler yapabilirdi. Buradaki özellik ağır cezalık olmakla beraber mahalde konsolosluk mahallinde işlemesinden, işlenmesinden şüphe edilen bir suçun olması dolayısıyla 15 gün beklenmesinin nedeni iki ülke arasında izin verilip verilmemesi olayın bilgilerinin değerlendirilmesi ile ilgili yaşanan süreçten kaynaklandı. Evet belki aradan sonra sizin bu açıklamanız üzerine şu soruyu da Açıklığa kavuşturmamız gerekebilir. Hı hı. Bizim tabirimizle ağır cezayı gerektiren suç bu kanundaki de ağır bir suç olmadığı zaman acaba konsolosluklar bakımından ayrıca bazı korumalar var mıdır? Bunun da cevaplandırılması gerekir. Aram veriyoruz. Peki hocam şimdi siz benim tanıdığım e, en naif, en kibar İstanbul beyefendilerinden birisiniz. <gülüyor> Ama aileniz Aslen Sivas evet. kökenli. O yüzden biz bir müzik arası verdiğimizde Sivas'a gidelim. Sivas dolaylarından ses duyalım istedik. Tamam Bakalım Memnun kimi olurum. dinleyeceğiz. Memnun olurum. Bir yolu dayı Gündüz geçe, gündüz geçe Şebab arıyorum, gidenleri hep gedi. Çöllerde Düşmüşüm gürbetilerden ince uzak kokürgırce yol bir dakika mıkta körül şel iş bu hale cahala ya <gülüyor> yahih güle yetişme gikinden zile geldi yor <gülüyor> Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz aslında e, büyük elçilik ve konsolosluk kavramı arasındaki farkları değerlendirdik yine konsoloslukların e, aslında konsolosların şahsi olarak da ağır cezalık suçlar dışında bir dokunulmazlıkları olduğunu da gördük e, burada 15 gün beklemenin de suçun ee, konsolosluk içinde işlenmesinden kaynaklanan bir dokunulmazlıktan kaynaklandığını anladık ama sonuç olarak e, binaya girildi izin verildi Türk polisi ar aramasını yaptı henüz daha tabii raporlar açıklanmadı soruşturma gizli onları bilmiyoruz ama 18 kişinin zaten siz de söylediğiniz 15'i yurt dışından Suriye'den gel gelmişti İstanbul Başkonsolosluğu da gitti arada da iki başkonsolosluk Görevlisi gitti anladığımız kadarıyla. Bunların isimleri basında da yer aldı. Şimdi bu 18 kişi Suudi Arabistan'da yargılanacak. Çünkü Pompeo da gitti <Gülüyor> ee, ve şöyle bir açıklama yapıldı Amerika tarafından. Hassasiyetle, ciddiyetle ve şeffaf bir şekilde Suudi Arabistan Yargılama yapacakmış ve Kaşıkçı'nın oğlu da Prens tarafından kabul edildi. E, hatta onu fotoğraftaki bakışmalar üzerine bile yorumlar yapıldı. Şimdi size sorum yine uluslararası hukuk ve ceza hukuku arasındaki e, geçişlerle ilgili olacak Sayın Hocam. E, şu an bu 18 kişi tutuklanmış basında çıkan haberlere göre ve <gülüyor> yargılanacakmış şeffaf bir şekilde. Bu Anladığımız kadarıyla bu kişilerin hepsi bilemiyoruz tabii ki Suudi Arabistanlı. Oranın vatandaşı öyle zannediyoruz. En azından buradan giden 3 görevli için onların Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu biliyoruz. Türkiye'de işlenen bir suç söz konusu... Bu kişiler Suudi Arabistan'da yargılanacaklar. Ülkelerin kendi toprakları dışında e, işlenen suçlarla ilgili yargılama e, olanakları, <gülüyor> görevleri, sınırları nelerdir? Suudi Arabistan bunları bize iade ed eder mi kendi vatandaşı? E, bunlarla ilgili değerlendirmelerinizi öncelikle siz söylemek istediklerinizi söylerseniz belki ben zaman kalırsa bir iki minik soru söyleyebilirim size bu konuda. Şimdi bu sorunun cevabını e, önce kendi... İç mevzuatımız açısından verirsek e, hı hı. diğer anlamı şu olacaktır. Hı hı. Her ülke mevzuatında benzer ve farklı düzenlemeler olabilir. Dolayısıyla hı hı. biz şu anda kendi sistemimizi açıklayıp diğerleri nedir diye bakmamız gerekir. Tabii ki. Şimdi Türk Ceza Hukuku sisteminde yer itibariyle uygulama dediğimiz kurallar ceza kanunumuzun 8. maddesiyle 19. maddesi arasında evet. düzenlenmiştir. Hı hı. Devletler Ana kural şöyledir, kendi egemenlik alanlarında ceza yargılamasını mutlaka yapmak isterler. Buna biz e, hukukçuların bildiği tabiriyle mülkilik prensibi diyoruz. Bu ana prensibi istisnaları ise vatandaşlar üzerinden karşımıza çıkmaktadır. Kabaca söylememiz gerekirse yurt dışında bir suç işlendiğinde devlet kendi vatandaşını fail ya da mağdur olarak ...mağdur hı hı. sıfatıyla takip edebilir. Evet. Nitekim bizim ceza kanunumuzun... ...11. ve 12. maddelerinin... ...içeriklerine dikkatli bakıldığında... ...bunlar hı hı. görülecektir. Hatta e, Türk Ceza Kanunu'nun 10. maddesi de... ...yurt dışında... ...Türkiye adına görev yapanlarla ilgili... ...özel bir düzenlemesi vardır. Hı hı. O düzenlemede de Türkiye'nin tekrar... ...yurt dışında işlenen suç bakımından... ...görevli ve yetkili olabildiğine açık hükme basar. Dolayısıyla... Mülkilik prensibinin yanında hı hı. bizim şahsilik prensibi dediğimiz bu şahsilik prensibi de bir ölçüde daha doğrusu faile göre ve mağdura göre ayrımlara tabi tutuyoruz. Bunun dışında yine yurt dışında işlenip hı hı. aslında bir yabancının bir yabancıya karşı suçlar olabilir. Hı hı. Burada da e, deyim yerindeyse kimsenin faile almadığı durumlarda Türk yargısı bir ikame sistemi olarak devreye girebilir. Evet. Çok meşhur bir maddemiz daha var. 13. madde. Bu maddede uluslararası hı hı. E, suç niteliğinde görülen... ...işte uyuşturucu, fuhuş, i̇şkence. insanlığa karşı suçlar, işkence... ...her devlet pozisyon alabiliyor. Hı hı. Şimdi böyle olunca da... ...biz mesela Suudi Arabistan'la, Amerika'yla, İngiltere'yle ilgili de... ...kabaca bu lafları edebiliriz. Ama hı hı. detaylarda farklılıklar çıkabilir. Dolayısıyla e, bizim ülkemizde işlendiğini hukuken de düşündüğümüz bir suç karşısında, hı hı. E, şimdi şüpheliler başka bir yerde. Evet. Başka bir yerde olunca elimizdeki imkan nedir? Bu ilk akla gelen bu kişilerin bize iade edilmesiyle ilgili bir talep olması gerekebilir. Bu talep evet. e, vatandaşını iade edebilir şöyle, mi? Şöyle burada hemen şunu söylemek gerekir. E, i̇ade ile ilgili çok temel metinlerden bir tanesi, hafızamı yanıltabilir ama tarihler isterim. önemli değil. 1953 tarihli olduğunu zannediyorum. E, Suçların iadesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'dir. Hı hı. Bunun tarafları Avrupa'daki coğrafi olarak işte ülkeler ağırlıklı olarak. Bunun dışında ise ülkelerin ikili anlaşmaları vardır. Sözgelimi Amerika ile ilgili e, bir... E, ceza davasında Amerika'da yaşanan bir tartışma gündeme gelmişti. Hemen bakıldı. Evet, Türkiye ile Amerika arasında bir iade sözleşmesinin olduğu görüldü. Biz tabii Suudi Arabistan'la kendi aramızda da buna bakmak durumundayız. İade hukukunda bir temel prensip karşımıza çıkıyor. Mutlak olmamakla birlikte birçok devlet suç nerede işlenirse işlensin eğer, İadesi talep edilen kişi kendi vatandaşıysa ve o vatandaş da ülkesindeyse vatandaşın iade edilmezliği prensibi sözleşme bakımından da iç hukuk bakımından da genel kabul görüyor. Bunun istisnası bizim yeni ceza kanunumuzun e, yürürlükten kaldırılan 18. Hı -hı. maddesinde de var. O şimdi Hı -hı. Evet, ayrıca evet. bir düzenlemeye Hı -hı. tabi tutuldu. İnsanlığa karşı suçlar söz konusu olduğu zaman vatandaşın iade edebilmesi... Söz konusu olabilmekte bizim mevzuatımız açısından. Şimdi soruya döndüğümüz zaman siyasilerin e, bir açıklaması oldu, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması evet. oldu. Burada yapalım yargılamayı. Aslında burada yapalım yargılamayı demenin hukuki anlamı şu, bize iade edin. İade. İade e, Suudi Arabistan'daki hukuk bakımından mümkün değilse artık bu kişilerin yargılamaları orada yapılacaktır. Mümkünse Keliler bu durumda şöyle ya. bir e, durumla karşılaşılabilir. Acaba hani Amerika Birleşik Devletleri'nin de burada bir e, tutum aldığı izleniyor. Acaba iade hukukunda birden fazla devlet iadeyi isterse ne olacak? Bu da tamamen iade etmek isteyen ülkenin inisiyatifine bırakılmış vaziyette. Onlardan herhangi birini seçebiliyor. Ya yani ben şunu anlıyorum sayın hocam. İade istiyoruz. Herbuki iade yerine konsolstuktan çıktıkları anda duruma müdahale edilebilseydi tabii kim nereye ne zaman gitti, bir konsolsun ne zaman gittiğini biliyoruz. 15 kişi herhalde hemen mi çıktı? Başka zamanlarda mı çıktı? Onu polis biliyordur şu an gerekli incelemeler yapılmış. Eee pekala konsolsta dahil olmak üzere bu kişilerin yurt dışına çıkması engellenebilirdi. Evet. O yapılmamış şimdi hiç olmayacak bir şey isteniyor yani kimse vatandaşını iade etmeyeceği için beklenmediği için normal koşullarda. Evet. acılı Acı olan şey şu kaşıkçı öldü ailesinin acısına saygı gösteriyorum ee, onun için ayrı bir üzüntü ama şimdi bu kasten mi işlediler bu suçu? işkence yaparken mi adam ellerinde kaldı yoksa bir e, hırgür oldu taksirle işlenen bir suç mu var onu dahi bilmeden konuşuyorum. Ama sonuç olarak o kişiler e, Suudi Arabistan kurallarına göre öldürmeden sorumlu tutulurlarsa bunu e, orada idam cezası var. E, yöntemleri değişmekle beraber değil mi kafanın uçurulması demin ondan söyledim kelle gidecek. Belki bir kişi üstlenecek e, otur stratejik. Oyunlarla da belki karşı karşıya gelecek adli makamlar ama e, şüphelilerin hukukunu korumak açısından da aslında kişilerin Türkiye'de kalması e, kişiler bakımından çok e, önemliymiş. Ama tabii burada sanırım kişilerin adil yargılanması değil tümüyle bu uluslararası e, alanda e, dönen başka e, sorunlardan kaynaklı bir durum var. Çünkü o kişi acaba tesadüfen kazayla ani bir kararla taksirle değil de. Planlı bir şekilde e, siyasi bir nedenle öldürülmüşse tabii ki e, alacak suyudarımızdan ve başka şekilde yargılayacak. O zaman gerçekten gerçeği bulmakla ilgili Türkiye e, insanının, Türkiye adli makamlarının bu olaydan çıkaracağı çok ders var diye düşünüyorum ben yani. Kafamız mı karışıktı bilerek mi bu ayrımlar yapılmadı biz niçin birey odaklı olamadık diplomasi öne geçti hepsini böyle de düşündüğüm zaman ben ürktüm doğrusu bilmediğimiz kafamızın karışık olduğu alanlarda adli makamlar siyasi bir emir altında mı yoksa refleks mi gösteremediler bu kafa karışıklığından dolayı anlayamadım ve üzüldüm de açıkçası. Yani kaşıkçının ölmesi büyük bir üzüntü. Bir taraftan da bizim adli mekanizmamızın bu tür olaylarda gösterdiği refleksler ve uygulaması bakımından da Şimdi, karışık bir durum e, sizin <gülüyor> oldu. Sizin bu e, soru işaretlerinize ilişkin e, doğru e, sonuçlar, doğru yorumlar yapabilmek için en azından doğru zamanlamayla bu soruşturmayı yapan e, görevlilerin, Kamuoyunu bilgilendirmesi gerekiyor Değil mi? Yani şöyle, e, Biz biraz önce binalara girişle ilgili problemi söyledik evet. Mesela bir e, yetkili bize şunu çok açıkça söylerse Hı -hı. Çok daha ikna edici olur toplumu Hı -hı. Biz sözleşmenin şu maddesindeki hükümleri uyguladık Dolayısıyla bizim bu binaya girebilmemiz hukuken mümkün değildi 16 gün beklemek mecburiyetindeydik Hı -hı. Bu 16 günlük sürede bazı insanların şüpheli olabilecek insanların diplomatik alanları da kullanarak imkanlardan faydalanarak kaçmalarına neden olmuştur. Ama e, yargı sistemi delilleri bir kısmını iyi toplamıştır, belli sonuçlar üretmiştir vesaire. Yani bir açıklamaya ihtiyaç var. Şimdi bu açıklamanın daha hani, zamanlamasını siyaseten ben tam bilemiyorum ama en azından bizi tedirgin eden bir şey oldu hepimizi. Hı -hı. Televizyonlardan izledik. Hı -hı. Gelen 15 kişi. Evet. Çok dikkat çekici olan işte güvenlikten sorumlu ağ kişisi, Hı -hı. Adli Tıp Kurumu Başkanı Hı -hı. bütün bunlar aslında kamuoyunda şöyle bir fikir oluşturdu. Hı -hı. Sanki devletin arkasında olduğu bir irade geldi, Hı -hı. bir cesedi parçaladı, yok etti. Sonra 15 gün sonra ...bir açıklama yaptı... ...bu açıklamada dünya kamuoyunda... ...Türk kamuoyunda... Hı hı. ...ikna etmedi... Evet. ...etmedi... ...yani sizin bu söyledikleriniz açısından... ...bizim hukuki kaygımızı... ...yani eğer buradaki anlattığınız şeyler... ...politik e, meseleler de varsa... ...giderilmesi bakımından... ...buna derhal ihtiyaç vardır... Evet. ...bu yapılmadığı zaman... Demin söylediğim mesele hep açıkta kalacaktır. Evet Katar meselesi ve Müslüman kardeşler meselesi ortada Araplar Türkiye'yi açıkça suçluyorlar. Bir taraftan kendi NATO'larını kurmaya çalışıyorlar ve herkesin kafası arama e, koymaya e, yöneldi. Halbuki konsolosun gitmesini pek hala Şimdi önleyebilirmişiz. Burada şöyle açıklamalar yapıldı resmi. E, bir Bu 15 kişinin Türkiye'ye <gülüyor> girişi. Türkiye'den evet. çıkış Çıkışı. tarihleri evet. hemen olması. Evet. O insanların ise bir de temel soru şu: evet. dediler ki kaşıkçı öldürüldü. Tamam. Evet. Bu beyanı artık kabul ediyoruz. Evet. En temel diğer soru şu olmak Hı -hı. durumda: ceset nerede? Nerede? <gülüyor> <mi? gülüyor> Buna ilişkili bir. Nerede kazılar yapıldı? Bu mesela mi? olayın aydınlatılması bakımından, özellikle adi bilimler açısından son derece önemli. Hı -hı. Yani bu eğer Ceset de bir şekilde Türkiye topraklarının dışına çıkartıldıysa, bu beceri gösterildiyse durum bizim bakımızdan tetik imriyanları bakımından çok daha sıkıntılı bir hal alacaktır. Neyi o zaman tespit edebileceğiz? Yani bu söylenildiği gibi bir karşılıklı tartışma sonucundaki bir kavga sonucundaki ölüm mü hı hı. yoksa profesyonel bir cinayet mi? Bunların anlaşılabilmesi bakımından evet. cesedin maddi varlığına da ihtiyaç var. Belki hocam bu Viyana Sözleşmesi'nde dokunulmazlıklardan dolayı aramaya izin verilmesiyle ilgili ...maddenin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. 15 gün çok uzun bir süre çünkü basında ne çıktı? İşte boyalar yapılmış, yerler temizlenmiş, odaların yeri değişmiş, bir takım kutularla bir şeyler çıkılmış... ...bir yığın bazı fotoğraflarda sunularak e, doğruluğunu hiçbir zaman için şu an e, bugün itibariyle bilemeyeceğimiz iddialar ileri sürüldü. 15 gün sonra verilen izin fonksiyonel bir izin olmuyor aslında... Çünkü ya, e, muhakemenin amacı e, gerçeği bulmak, gerçeği araştırmak. Şimdi bir de fiil-fail ayrımı var. E, faillerin dokunulmaz olması... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fiille ilgili soruşturma yapmasını engellemiyor ki. Zaten başlatmıştır da eminim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili şüpheyi duyduğu anda... ...nişanlısının ihbarda bulunması beraber eminim ki soruşturmayı fiil bakımından başlatmıştır. Ama faille ilgili ya da suç yeriyle ilgili bir takım tıkanıklıklar varsa bu 15 gün mü sürmelidir çok uzun geldi. Eğer uluslararası hukukta bir sözleşmede iyileştirilme yapılacaksa bu tür mekanizmaların belki de yapılmıştır karşılıklı sözleşmelerde ama ben böyle bir bilgiye sahip değilim. Belki bu konuda dair bir ben, konuşma yapmamız, program yapmamız gerekebilir. tamamen aynı görüşteyim. Burada daha net söyleyeyim. Kişilerin tutuklanmasına imkan veriyor bu sözleşme. Veriyor. Değil çok mi? açık. Çok. İyice netleştik artık. Peki bir binanın bilgileri. konsolosluktaki Belgeler ve arşivlerin o mahrem alanları korunma koşuluyla aranması mı daha ağır bir koruma tedbiri mi? Tutuklama, Tutuklama mı? daha Tutuklama ağır. Tutuklama daha ağır olduğuna göre ondan daha hafif olan bir koruma tedbirine haydi haydi başvurabilmek gerekir. E tereddüt mü oldu? Demin o diplomatlarla ilgili söylediğim eleştirimi bu alanda da ve bu olay aslında uluslararası hukuk bakımından da yeni bir tecrübe olmalıdır. Bir Eğer biz aslında, bunu bu şekilde etmişiz. oldu e böyle olduğunda hı hı. dediğiniz gibi profesyonel olarak işlenmiş bir cinayetse e bütün bunların iz ve eserlerinin ortadan kaldırılması için çok uzun bir süre ilgili daha doğrusu şüpheli insanların ülkeyi terk etmesi bakımından çok avantajlı bir ortam. E yurttaşlara da biz şunu anlatamayız yani. Yani diplomatik dokunulmazlık suç işlemek için iyi bir hukuki imkan. Evet. Buralara gitmemesi gerekir. Bu Türkiye'nin Başına gelen bir mesele olarak asla görmemeli Uluslararası hukuk yeniden bu sözleşmeleri gözden geçirmeli Demin evet. anlattığımız konu son derece önemli Vatandaşınız suç işlediğinde suçun niteliğine bakarak Artık iade hukukundaki kuralları da esnetip iade edebiliyorsunuz Böyle bir dünyada sözleşmeler diplomatik dokunulmazlıklara mutlak koruma alanlarını tanımamalıdır evet yani özellikle bu konuları çok iyi bilen Hüsnü Mahalli'nin yazdıklarına baktım programa gelirken Prens Muhammed ile ilgili e, ve kaşıkçının yaptığı eleştirilerle ilgili Prens Muhammed'in kızgınlıkları ile ilgili pek çok e, şeyler var e, değerlendirmeler var basında gerçekten e, yine e, Taner Timur Hoca, e, Timur hocamızın demin programın başında e, sunduğum yazısında e, Ata yaptığım yazısında da 2017 yılından sonra e, rahmetli demek istemiyorum, hala cesedi bulunmadı işte ama hı. belli ki öldürülmüş. Öldürüm. Washington Post'ta e, yayımlanan yazılarının birkaç tanesini başına bakarsak, Suudi Arabistan her zaman bu kadar baskıcı olmadı, şimdi dayanılmaz halde. Suudi Arabistan ve Laat Prensi Putin gibi davranıyor. Suudi Arabistan Arap Baharı'na ihanetinin bedelini ödüyor. Suudi Arabistan ve Lat Prensi ulusal medyayı her zaman kontrol etti. Şimdi de onu boğuyor gibi başlıklarıyla doğrudan prensin şahsını hedef alan ee, ve e, duruşuyla da sempatisiyle de çünkü hem Katar'a hem de Müslüman kardeşlere sempati duyduğu söyleniyor Kaşıkçı'nın. E, siyasi ve planlı bir cinayet olduğu konusunda bütün bu bilgiler bir araya geldiğinde hepimizin kafasında bir ön yargı şimdiden oluşmuş durumda. Dediğiniz gibi adli makamlar konuşmuyor. Türkiye'de öyle bir gelenek yok. Sürekli siyasiler konuşuyor. Siyasilerin bir cümlesi öbür cümlesiyle çelişik. Madem yargılamak istiyorsun, niye gönderdin? Kim engelledi gitmesini? Bunlar ciddi sorunlar ve programı bitirmeden önce tam girerken bir Gün Gazetesi'nden bir haberin başlığını okuyabildim sadece hocam. Onu sizinle ve dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Arpa Parlamentosu'nda da bir karar alınmış. Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması ve sorumluluklarının tespit edilmesi durumunda suudi yetkililere yaptırım uygulanması... E, çağrısını içeren bir karar taslağını onaylamış parlamento. Bu çok önemli. Hı hı. Çünkü hem Cumhurbaşkanı hem de az önce program başında Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanımızın yaptığı, verdiği beyanlardan bunun uluslararası bir yargılamaya taşınmasını Türkiye'nin istemediği anlaşılıyor ve yine siyasi yorumlara baktığımızda Amerika'ya sığınan Amerikan mı bilmiyorum özür dilerim gazeteci olmadığım için o kadar bir araştırma olunam da olmadı ama en azından sığınma statüsünde olan bir kişi ve ikametki Amerika'da işin içinde Amerika zaten doğal olarak var bir de Amerika'nın Araplarla bu sözünü ettiğimiz ilişkileri bir araya geldiğinde yapılan bütün siyasi yorumlar Amerika'nın da Türkiye'nin de bu cinayeti bir siyasi pazarla dönüştüreceğine ilişkin tabi bu da Bizim gibi işe ceza hukuku açısından, insan hakları hukuku açısından bakan insanları bir kere daha üzüyor. Ve adli makamların bu kadar deneyimsiz olmaması gerekiyor. Sonunda bu ülkenin her konuda hukuk uzmanları var. Başsavcılıklara çok kısa sürede bu hukuki yardımlar sunulabilirdi. Ve ceza muhakemesinin olanakları, herkes için rahat rahat koşulları yokken kullanılabilen olanakları pekala anladığımız kadarıyla. ...burada da başvurulup kullanılabilirdi. Gözümüzün önünde... ...bir delillere zamanında... ...müdahale edememe durumu oldu. Zaten bu bile başına... ...işin ne kadar siyasi olduğunu... ...biz için hukuki kısmını konuşmaya çalışıyoruz ama... ...gösteriyor. Ee, söylemek istediğiniz ...başka bir şey varsa hocam... ...son sözü siz evet, söyleyiniz. Evet çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür önce ederim ben de. davetiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ee, benim için de iyi bir ufuk turu oldu... Ee, Hukuk prensiplerinin e, siyasete malzeme yapılmaması çok önemlidir. E, zaman zaman bu tür kaygılar ortaya çıktığında devleti yönetenlere çok büyük görevler düşmektedir. Hı hı. Bu talihsiz olay hepimizi hem derinden üzmüştür, kaygılarımızı artırmıştır. Aslında hı hı. bazen güvencelerin başkalarının yaşam bakımından ne kadar güvencesiz bir şey olduğunu da göstermiştir. Hı hı. Bununla herkes ilgilenmelidir. Eğer izniniz olsa söylemeyi unuttum. Belki hukuki bir bilgi olarak bu da bu gerekli olabilir. Konsoloslukların ağır cezayı gerektiren bir suç ya da ağır bir suç işlememeleri halinde... ...daha başka bir ifadeyle Hı -hı. daha basit suçlar işlediklerinde Trafik durumları suçları. ne olacağına ilişkin de... Hı -hı. ...bu sözleşmede hükümler vardır. Hı -hı. Bunlara da ilişkin bazı tespitlerim oldu. Bunlara ilişkin de kısaca şunları söylemem gerekiyor. Gözaltına alınamıyorlar... ...tutuklanamıyorlar ve e, hı hı. bunların tanıklık yapmaları konusunda e, özel hükümler getirilmiş, makamları, yetkili makamların da önüne çıkmak mecburiyetleri vardır. Hani konu bütünlüğü bakımından belki bunun da Tabii, söylenmesinde fayda vardır. Hı hı. Ama ben e, tekrar e, hem 1961 tarihli hem 1963 tarihli bu sözleşmelerin bu olaylar karşısında tekrar gözden geçirilmesinde fayda buluyorum. İnşallah cinayeti olmayan barış içinde huzurlu günler, aylar bizleri bekliyordur. Öyle diyeyim yani temennim odur. Ama yaşam maalesef bu temennileri karşılamıyor. Sayın hocam ben de e, bu güzel temennilerinize katılıyorum. Size çok teşekkür ediyorum. E, İslamcı faşizmle savaşan cephenin simgesi haline geldiğini söylüyor e, Timur Hoca e, Kaşıkçı'nın. Keşke çıkıp gelse ama kabul edildi, öldürüldü. Bayri adil bir muhakeme olsun ve şu ana kadar yapılan hatalardan ders çıkararak muhakemelerin bundan sonraki sürecinde gerçeğe ulaşmaya doğru emin, casur ve istikrarlı adımlar atalım. Peşini bırakmayalım. Hocam Umarım. çok teşekkür ediyorum, teşekkür saygılar sunuyorum, çok değerli çok, bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim, Sağ Efendim bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel Açık Radyo program destekçisi olun